Başka yerlere oturup, arkasına otur. sandalye bitirsinler. Biz tersine sizlere inşallah söyleyeyim. Yok, yok mu? Yok, yok Oralarda sandalye karşılık <gülüyor> eder <Eten> misiniz? Lanımayan <gülüyor> <de> sandalyeleri... De... <gülüyor> yok, bunu Yıra yıra alır mısın? Ne demek ya? bir Şeyum ya ki, ne kocatım? Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Aa. Ee. Eee. Eee. Eee. Eee. Eee. Eee. Eee. Eee. Eee. Eee. Eee. Estağfurullah Al-azim Al-kadir Al-rahim Al-ziya İla En-ayn Kıyıma Ve Astu İlehi Allahu Mme Anta Rasti Ya İlahe İla Anta Ve Ana ebu uleke bini medike <Sessizlik> arınca ve ebu ulemmi fazilbi senin ebu da yav kürün yürürde illa elteh Allah'ımla Ya Rabbi Ya Rabbena ya yapmış olduğunuz bugün, bugünkü yaşınıza kadar, halimize kadar işlemiş olduğunuz hatalarınızı, günahlarınızı Suçlarımızı, kusurlarımızı, kusurla, keremine bağışlar. Bundan sonraki ömürümüzde bizi günahlara, hatalara dulaşmadan, sevdiğin kul olarak yaşamayı nasip eyle. İnsan böyle günah işlemiş olabilir, suçu olabilir. Allah Teala Hazretleri kafana üzülüptür. Günahları aklım, aklım edicidir. Settar uyumdur, ayıpları örtücüdür. Aklımdur, affetmeyi sever sevimlidir. Günahlara efendim nazar etmeyip, konunun işte ufak tefek hayırları çok güzel hatırlarım. Onu ahirette bakmaya etmeye efendim e, rahmeti e, geliştir, e, Adeti böyledir. Onun için yeter ki kul hatasını anlasın, Allah'a dönüş yapsın. Allah'a dönüş yapmaya efendim tövbe derler. Tövbe o halde anlaşılıyor ki sadece Lafla şey yapmak değildir. Yani tevbe yapmak demek değildir. Tevbe aslında insanın hayatını değiştirmesi demektir. Hayatının akışının yönünü değiştirmesi demektir. Yaşam tarzını değiştirmesi demektir. O bakımdan e, Allah e, Allah'a tevbeyi böyle güzel yapmak lazım. Hazreti Ali Efendimiz miyiz? Rabi Allah'a. girmiş. Bakmış ki orada birisi kenara çekilmiş. Tevbe ya Rabbi. Tevbe ya diyor. O zaman demiş ki bak güzel tevbe ediyorsun ama bunu şunu bil ki sadece sözle tevbe ya demek efendim eee yalancılığın devresidir. söylüyor çünkü hali devam ediyor filan. Böyle sözle tevbe etmek cenabı yalancılığın devresidir. İnsanın bunu düzdürmesi lazım. Eee iyi bir insan haline gelmesi lazım. Mesela Allah saklasın. Mesela kumar oynuyorsa kumarı bırakması lazım. Mesela Allah saklasın, ee, Allah etmesin, içki içen bir kimsesen içkiyi bırakması lazım. Mesela kötü alışkanlıkları varsa onları bırakması lazım. Dönüş bu. Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönüş bu. Allah öyle bir dönüşü, kesin bir dönüş yaparsa insan, böyle kesin dönüşe tevbe-i nasuh derler. Nasuh çok samimi demek. Çok içe, çok samimi tevbe. Böyle bir görüşle dönenin, eski günahları ne kadar çok olursa olsun affeder. Katil bile olsa, zalim bile olsa affeder. Hatta hadis-i şeriflerde bu örnekler verilmiştir. Onun için Allah'ın rahmetinden hiç ümit kesmemek lazım. Allah'ın rahmetini dilemek, istemek lazım. Tarikata ilk girişte ilk yapılan iş tevbedir. Yani o zamana kadar olan bütün hataları, günahları, kusurları silmiş. Efendim temizlemiş oluyor bir insan, fakat insanın sadece hatası yoktur boyunda. hatasından, kusurundan, suçundan başka bir şeyler de vardır, nelerdir? Kul hakları olabilir. Yani birisinin hakkını yemiştir, hakkı üzerine geçmiştir, kul hakları olabilir. Bunları da, kul haklarını da tevbe etmek silmez. Yani tevbe yarabiliyor buna ama kulun hakkı üzerinde duruyor. Olmaz. Kulun hakkını götürüp ona vermiş olmak lazım gelir. Onun için Allah-u Teala Hazretleri kul haklarına efendim, şey yapmıyor, onları affetmiyor, sahibiyle helalleşmemiz gerekiyor. İnsanın üzerinde kimin hakkı olur? En çok annesinin hakkı olur, babasının hakkı olur, kardeşlerinin hakkı olur, korkularının hakkı olur, kocasının hakkı olur. Efendim, e, ayrıca efendim, Beşeri yaşamdan, münasebetlerden dolayı birbirlerine hakları geçerli insanlar. Onun için helal etmek de. Hakkı olan kimselere, bak kardeşim senin bana hakkın geçti, e, hakkını helal et demek lazımdır. Bu da hakkını helal et diye, onunla helal et demesi tarzında değil de yani ne istiyorsan söyle bu dünyada vereyim, ahirette benden isteme demek lazımdır. Yani ödeşelim. Ne istiyorsun, mesela tamam ben, ben senin üç defa yemeğini yemişim veya bilmem şöyle olmuş, böyle olmuş. Tamam, iste, vereyim veya al, hediyem olsun Efendim, e, karşılığı olarak. Öylece, şöyle şeyim diye, haklarını ya maddeten, mesela bazen mirasla falan bozuk şeyler oluyor, taksimler oluyor. Biliyorsunuz cumhuriyet kanunları bir başka türlü taksim yapıyor, Allah'ın kanunları bir başka türlü. Oluyor, olabiliyor. Miras taksim usulü şeriate göre başka oluyor, kanunlara göre başka oluyor. Şimdi, bazen bunu e, uygulamıyor insanlar. Bilmeden de uygula, uygulamadıkları olabiliyor. Eşit olarak veriyorlar, tamam üç kardeşiz diyorlar, malları üçe bölerim diyorlar ama kızların şeyi, hissesi efendim erkeklerin hissesi de eşit değildir. Bu sefer erken hakkı geçiyor. Şimdi bu dünyada birbirlerine dost olabilirler ama bazen kavga da edebilirler kardeşler, darılabiliyorlar. Evlendikten sonra özellikle işler karışabiliyor, değişebiliyor filan. Ahirette hele Bu dünyada dost bilse bile ahirette artık adam, başı sıkıştığın zaman veya kadın, insan değilse o zaman benim kimde hakkım vardı diye ona çağrı aramaya başlar. Kimde hakkım vardı, kimde hakkım vardı, kimde hakkım vardı, hah kardeşimde hakkım vardı gidip onun yakasına yapışmak ister. Annesinden, annesinden davacı olur, babasından davacı olur. Niye davacı olur? Mesela, yarar değil. annem beni İslami terbiyeyle yetiştirmedi. Babam bana eğitimimi güzel yapmadı, davacı ondan der. Yani sıkıştı ya, Allah onu sıkıştırıyor, cehenneme girecek, pabuç pahalı, o var. anasından babasına şikayetçi olabilir. Onun için bir ayet devrede buyuruyor ki, Gelme o günde, يَفِرُّ min مِنْ اَخِيدِ kardeşinden kaçacak. Ama şu beni görmesin yakama yapışıyor bu diye. Ve ümmihi ve ebiyi. Annesinden kaçacak, babasından kaçacak. Evlatlık babasının iyi yapmadı bir şeydi baba beni yakama yapışırsa. Annemden, babamdan gizli isterse, kaçacak. Ve sahibetihi ve beni. Hanımından, eşinden kaçacak erkekse efendim. Ve çocuklarından kaçacak. Mikulle me'im minhum yemeye değin şeyinin yolu O gün Herkesin işi başından, aşkın ortak kerefe edecek bir telaşı olacak, umut edecek. Binaenaleyh, tarikata giren bir insan madem ahiret saadetini kazanmayı esas alıyor, madem dünyada ahirette ben Allah'ın sevgili kulu olayım da, e, bahtiyar olayım, cennetlik olayım, iki can saadetine nail olayım diye bunu istiyor, de bu iki can saadetini elde etmesine mali olan şeylerin bir kısmı da kulaklarıdır. onlar da ölemeye girişecek, helamleşecek dargınlarla barışacak, hak saygılarını, haklarını verecek, verecek. Maneke hakkı olanlara da girecek, Sen, senin bana çok hakkın geçti, çok iyi iyiliğin dokundu, Allah razı olsun, bize hakkını helal ettikten diyecek, o da onun gönlünü almaya çalışacak. Peygamber Efendimiz çok vevalı bir insandı. Bir sefer kendisine bir iyilik yapmış insanı unutmazdı. İcrekte kendisine yardım etmiş, Efendim bilmem bir bardak süt ikram etmiş, bir taş süt ikram etmiş. Öyle kimseleriyle hiç ihmal etmemiştir. Evrenimiz ee, sonuna kadar kollamıştı, takip etmiştirdi, hediye göndermiştir, evet bir şeyler yapmıştı sava. Evet, bizim de onun gibi o güzel kadar da sahip olmamız üzülür olur. Başka neleri vardı bizim sana günahlarından başka, kulaklarından başka, namazları, oruçları eğer kılmamış ise, kılmadığı namazlar, tutmadığı oruçlardan dolayı da önemli şeyi olur. <gülüyor> Onlardan dolayı da vebali olabilir ve bunun vebali sanıldığından çok daha ağırdır. Şeyde mesela Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri var, bildiriliyor. Bir tanesi çok korkunç bu, riyaz Salihinde vardır yani sahih Riyadistir. Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'a giderken birisinin Ötekisinin başa kocaman bir kaydı, pat diye vurup kafasını ezip parçaladığını görüyor. Parçaladığı yerlere saçılıyor. Fakat Allah'tan tekrar kafası bir araya geliyor, tekrar vuruyor, tekrar parçalıyor. Tekrar bir araya geliyor, tekrar parçalıyor. Tabii bu bir şey, azap yani. Ee, soruyor, Ya Cebrail kardeşim, bu adam buna niçin böyle vuruyor? Bunun sebebi nedir? Ne suçu var bu vurulanı? diye soruyor. O zaman Cebrail Aleyhisselam buyuruyor ki, ''Ya Rasulallah, bu adam bu aklıyla dünyadayken duyduğu, öğrendiği namaz kılmanın farz olduğunu fakat kılmadı. Sen bu akılla mı namazı kılmadın?'' diye böyle ondan e, kabasa kabasa vuruyor. Hani başına kalkmak deriz dünyada, orada kabasla öyle vuruyor. Şimdi bir namaz kılmamanın cezası böyle beyni parçalana parçalana azar görmekse... Tabii insanın bu dünyadayken evet, namazları kılması lazım. Bir, kılmadığı namazları ödemesi lazım. İki, biliyorsunuz kılınmayan namazlar, vakti geçen namazlar ne olacak? Eyvah, başka mı diyeceğiz Hayır. Kılınmayan namazlar ödenecek ki borç kalmasın. Bir de bir tabi, yarabbim ben vaktimde kuramadım, beni bağışla bir hata oldu. İşte ödüyorum falan diyecek. Yani beni sevmeyecek. Ama dedince de ödeyecek. Yani adeta bir borç gibidir o da. Borcunu ödediği gibi namaz oruç borçlarında birer birer ödemesi lazım. Siz daha gençsiniz, tabi inşallah namazları bırakmamışsınızdır ama bırakılmış namazlar, tutulmamış oruçlar filan varsa bunları ödemeyip girişin, ahirette bunlardan dolayı da başını sıkıntıya düşmesin. Devamlı abdesti gezin. Tarikatımızın usullerinden birisi de budur. Abdesti gezeceksiniz. İçin insan abdesti gezer? Tabi her şeyin bir sebebi, mantığı olması lazım. Peygamber Efendimiz ateşi gezmeye çok dikkat edirmiş. O kadar dikkat edirmiş ki ateşi eskiden evlerde yüz numara yoktu. Uzakta ateş korunulurdu. Sonra eve öyle girdi, abdest aldırdı. Ateş korunulduğu yerde su yok tabii. O zaman şartlar, iptidai imkanlar yok. Borun, evler dışarı, evlerin çeşme, akarsu falan gibi şeyler başlıyor değil. Orada abdestini bozduk. Burada gelip abdest alacağız. Bu arada. Yok. Ne yaparmış? Orada peygamülü abdesti alırmış. Biliyorsunuz peygamülün bir çeşit abdest tepsi olmayan yerde, toprak renkler peygamülü abdesti alırmış. Peygamülü abdesti alırmış, sonra gelirmiş burada normal abdesti alırmış. Niçin böyle yapıyor? O aradaki kısa bir pahasına da bile abdestsiz kalmamış. için yani. Bu Peygamber Efendimiz'in kendisinin o kadar güzel bir insan olduğu hâle, o kadar Allah'ın sevgili kulu olduğu hâle öyle yapmasına bir herhalde Faydası var, sebebi var diye büyüklerimizle öyle yapmışlar. Şeyhlerimizin hayatlarını okuduğumuz zaman, Evliya Allah'ın hayatını okuduğumuz zaman, onlar da böyle yaptılar, evet, okudum. Birçok şahsım özel hayatında bunu gördüm. En evet, devamlı akteşli gezerlerdi. Cümluluvaya gittikleri zaman bile suyun olduğu yere gelinceye kadar kendini akteş diye onlarda da duydum. Bunun faydası nedir? Abdestte olan bir insanı şeytan tesir edemez. Abdest insanı manevi bakımdan korunmasını sağlıyor, adeta bir zırh gibi oluyor. Şeytan ona tesir edemez. Ondan sonra insan hayırlar işlemesi kolay olur. Şer, şerlere düşmesi, kanması zor olur. Şeytan çünkü yanına yanaşlanmıyor. Hayrı çok olur. <gülüyor> Bereketi çok olur. Sevabı çok olur. Efendim, bir insan böyle geldiği zaman, Gece abdesti olduğu zaman ne olur onu biraz sonra anlatacağım. anlatacak. Efendim, melekler etrafında hepsine dua ederler. O halde iyi bir durum bu. bu durumu da sağlama gayret etmek lazım. Bizim büyüklerimiz bunu da yapmışlardır. Siz de devamlı abdesti gezmek prensibine biraz sarılın. Sonra her gün zikir vazifeleriniz olacak tarikata gittiğiniz için. Bu zikir vazifelerini yapacaksınız. Zikir nedir? Zikir bir ibadettir. Nasıl bir ibadettir? Çok kolay bir ibadet. Hasta olan da yapabilir, ihtiyar olan da yapabilir, yatalak olan da yapabilir, terşli olan da yapabilir. Yeter ki aklı olsun. Aklı varsa, yapabilir. Çok kolay bir ibadetdir, çok cevaplı bir ibadet. Yani kolay olmasına karşılık, kolay olduğu için ucuz bir şey değildir, sevabı az bir şey değildir, sevabı çoktur. Aksine, yani karşılık dedi. aksine, Balay olmasının aksine sevabı çoktur. Biliyorsunuz Bir e, kez Allah deyse, aşkı ile de, Nisan, dövgüdür cümle, günah, misli, hazat. Bir kere bile Allah demenin sevabı çok. Cahilayıncallah demenin sevabı çok. Estağfurullah demenin sevabı çok. Allahü sallâ vesînlâ muhabbet demenin sevabı çok. Bunlar hakkında yüzlerce hadis var. Sevabı çok olduğu kesin. Siz de bir hadis kitabı okursanız, mesela yer sünale İngilizce diyorum, yer sünale'nin İngilizcesi var, ömerin Türkcesi de var, açıklaması da var, Arapçası açıklaması da var. O kitabı okursanız, ek bir Arapçası okursanız, onun ömerin içinden böyle bu, bu gerçekleri öğreneceksiniz, Peygamber Peygamberimizin ne kadar bilgin olduğunu öğreneceksiniz. Diyor. En çok e, hemen ilk başta söyleyeceğimiz ayetler ilk başta e, delil olarak gösterilen Bismillahirrahmanirrahim. Yüvel Biz çok şükür. Tesbih-i Huru büyük retem sabah akşam onu tesbih eder. Tesbihde bir çeşit zikirdir, dua anlatmalarıdır. Allah, Allah çok sinirli, çok tesbih edin diye bildiriyor. Sonra sevdiği kulları, çok büyük mükafatlar verdiği kulları saydığı bir ayetlerime var. Şöyle başlıyor: İnner Müslümine ver Müslüman, Müslüman beyler, Müslüman hanımlar. Ver müminine ve mümin hanımlar, mümin beyler velkânisiyle velkânisiyle, böyle sıralıyor, sıralıyor, en sonunda da vezzâkîrîn, Allah'a kesire, vezzâkîrâ, Allah'a çok şükreden, beyler. Allah'a çok şükreden, neyle, Allah'a hanımlar, e, assallâhu-lâhu-lâhu, mağfureten ve ecrân Allah, bunlara çok büyük ecirler hazırlamıştır, efendim, mağfuretine basar edecektir, affettiği kulları ararlar, onlara dair edecektir, diye geçiyoruz, demek <gülüyor> evet ki, Zikir, Kur'an-ı Kerim'de 80 küsur ayet-i emredilen bir ibadettir. Kolay bir ibadettir, serabı çok olan bir ibadettir. Şerefi çok büyük bir ibadettir. Çünkü sen Allah'ı zikrettikçe Allah da seni zikreder. Düşünebiliyor musun ki, kainatı yaratan alemlerin Rabb'ı seni zikrediyor. Ve yani Allah'ın bir kulu zikretmesi onun için en çok büyük şereftir, hem de kim bilir o zikirden neden neden neden neden kazanacaktır o şey. Kul. Onun için zikir vazifelerimiz olacak, zikir vazifelerimizi yapacaklar. Zikir vazifeleri bütün Müslümanların var, bütün Müslümanların yapması lazım ama herkes her konuda ciddi ve titiz olmuyor, çalışan olmuyor vazifelerini yapıyor. İbadetleri bile yapmıyorlar. Onun için eksik olabiliyor şeyleri. Ee, Bir Müslümanlığı tam yapmak isteyen insanlar olduğumuz için zikir o zikirlerini ikmal etmiyoruz. Bir de zikirin devamı çok olduğundan kazançı zikreden insanların birden büyüyor, birikiyor. Allah sevgili kul olması hırzla mümkün oluyor. Yani insan Allah'ın sevgili kul olmak için ne yapacak? Hadesi Şerbet diyor ki, kulum bana farz ibadetlerini yaptıkça ben o iyi iyili kul olarak sayarım, severim. Lakin ibadetleri yaptıkça da yakınlaşmaya devam eder kulubmana. Yani farzlardan ayrı, yapılan fazilet bağında ibadetleri yapıp yapar kulubmana e, cihada gider gibi açıyor, dikkatle dolayiye bir nevafil. O faziletli ibadetleri yapıp yapar, yapar yapa, kulubmana yakınlaşmaya devam eder. Yani Cenab-ı Mevla'ya ulaşmaya doğru bir gidiş var. Böyle ibadetleri yaptığı zaman insanın hatta bir tevfik tahakkuk Nihayet ben o kulumu severim, yani nabil-i ibadetleri yapa yapa, Allah nihayet okulu kulu seviyor. Sevdiği zaman evliyası oluyor işte, o zaman kerametleri her herşeyi oluyor. İşte o sevgiyi kazanmak için, Allah'ın o rızasını kazanmak için en kestirme yok, en çok sevap kazanmak şekli zikirdir. Onun için tarikatta zikir vazifelerinizi yapacaksınız. Başka insanlar yapmıyor, başka insanlar ihmal ediyor, başka insanlar içi içiyor, başka insanlar namaz kılmıyor. Başka insanlar şöyle, başka insanlar böyle. Bize başka insanlar lazım değil, bize Peygamber aleyhi ve sellem, Efendimiz lazım. Evliyaların zihniyeti önemli, âlimlerin sözleri önemli. Başka insanlar bizim için örnek olamaz. Kötü insana örnek olmamalı, iyi örnek olmalı. Hatta mecellede de bir kaide vardır. Meclis'e büyük bir hukuk eseridir, Osmanlıların en büyük eserlerinden birisidir. Ee, batıl makisun aleyh olmaz. Yani batıl örnek alınmaz. Efendim falanca adam şöyle yapmış, ben de öyle yapıyorum. İyi onu yaptı zaten batıl. Sen o batılı nereye örnek alıyorsun? O örnek olmaz ki. Sen diyebiliyor musun? Peygamber Efendimiz böyle yapmış, ben de öyle yapıyorum. Yani batıl örnek olmaz, hak örnek olur. Kötü örnek olmaz, iyi örnek olur. Peygamber yaptıysan sen de yap. Ama şeytan yaptıysa sen yapma. Şeytanın yaptığı örnek o zaman. Şeytan, efendim ben ondan daha hayırlıyım demiş. Ben şöyleyim, ben böyleyim demiş. Allah da onu cennetten kovmuş. O zaman sen ne yapacaksan şeytanın yaptığını yapmamız için kibirlenmeyeceksin. Kibir şeytanın olmuyor. Kibirlenmeyeceksin yani. Şeytanın yaptığını yapma. Evet, Her gün zikirle zikirlerimiz olacak. Niye her gün? Çünkü zikir terbişin gızasıdır. Manevi gıdasının zikirden alır. İnsan yemek yemediği zaman halsiz düştüğü gibi, efendim gıda aldığı zaman kuvvetlendiği gibi, servis de zikirle kuvvetlenir. Zikri ne zaman yapabilirsiniz? Her zaman yapabilirsiniz. Zikrin mecburi bir zaman olmadığı gibi yasak bir zaman da yoktur. Bütün gün istediğiniz bir zaman yapabilirsiniz. Ne zaman işlerinizi bitirirseniz, ne zaman oh tamam işler bitti şöyle bir kenara oturayım diyebiliyorsanız, o zaman yapın. Zikir böyle düşünüyorum. E benim oturacak hiç ayrım olmuyor. Yaşlı annem babam var. Üç tane çocuğum var. Evin işleri var. Çok çalışıyorum. Sabahtan akşama itaat düşüyorum. Tamam. Sende o zaman gezerken zikir beni yap. Yani oturarak yapamıyorsan gezerken yap. E, Misafir odasına oturamıyorum. Otomuk odasına oturamıyorum. Mutfakta Aa, yani. Evet, tamam. İşlerim devam ediyor. Tamam. Patates toarken, domates için şey yaparsam. Yani sizin sizinle bir şey yapmıyorsam. Hatta ben, e, geçen bir bir yerdeydik, boyacıdan geldi, ben bir tarafta duruyorum, şarkı söyleyerek boyayı yapıyor. Yani, al bir şeyden bir şey, şarkı söyleyerek yapıyor. Peki o şarkı söyleyerek yapıyorsa, sen neden yaptığın işi zikrederek yapmıyorsun? Sen de mutfakta, nasıl bak şu zaman e, yücahitler düşmana saldırırken Allah Allah Allah derler, zikrederler, zikrederek savaşırlarmış, sen de zikrederlik demektir. Zaten zikirli yemeğe teyze bereketle çok olur. Yiyene de paylaşır. Tamam zikrederek yatırır. Her zaman işin mümkün. Ve yani hiçbir mazeret yoktur. Benim beş çocuğum var. İsterse dokuz tane alır. Benim işim çok. İsterse efendim, çok iş olsun. Yirmi dört saat çalış. Arada yapabilirsin. Zikri tabii, serbest. Böyle tam usulünden bugün yapmak istiyorsa ne yapar insan? Sakin bir yerde yapar. Gürültü olan yerde aklı dağılabilir. O gün sakin bir yerde, temiz bir yerde. Şöyle sakin tenha, temiz bir yerde Kıbrı'ya doğru. Teşekkürler oturursunuz, gözünüzü yuvarsınız derlerim, tadını çıkartıp çıkarta yaparsınız yüzünüzü. Evvela ne yapacaksınız? Evvela 25 defa estağfurullah çekilirsiniz. Estağfurullah, estağfurullah. Niye? Namazı bitirdiğimiz zaman bir de estağfurullah diyorum da ondan Peygamber Efendimiz emretmiş. Esselamu Aleyküm ve Rahmet. Esselamu Aleyküm ve Rahmatullah dediğin zaman bile üç defa estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyeceksin ondan sonra Allah aleyhi <gülüyor> ve sellem, hem de selam, tebalik geldin, Halbuki namaz bir ibadet, güzel bir şey. Namazı kıldığı zaman bile estağfurullah diyorsan, o oh, sen günün içinde namazı kırmadığın zaman nice hataları vardır bir insanın, tabi onlar için bir estağfurullah demek, iyidir işe başlarken. Nasıl, evet temiz bir insanız, sebebimiz, Elhamdülillah Müslüman temizdir, temizlik, imanın yarısıdır. Nasıl sofraya otururken elimizi yıkıyoruz? Hem de yıkadığımız zaman katran gibi simsiye akıyoruz. Şaşıyoruz, Allah Allah. <gülüyor> ya Hiçbir şey yapmadım. Ne oduna ne kömüre bulaştık. Genelde şu akana bakıyoruz Çünkü insan bilmeden elden kirleniyor. İşte bilmeden gönlü de kirlenir. Onun için 25 hafta estağfurullah diye başlayacaksınız ki bir, bir manevi temizlik olsun. Sonra bir faja üç bilya Allah bu içerisinde bunların sevabını Peygamber sendalları ve sendan Efendimiz'e ve Peygamber Efendimiz’e bize kadar gelmiş geçmiş kilerimizin şehirlerimizin ev, evli allah büyüklerimizin ruhlarına hediye edeceksiniz. Bize kadar işte bir kadar Peygamber Efendimiz in insanları hak yolunda tarihi yaşatır. Bundan sonra vefat edip ayin tek görsün. Bundan sonra bu beküstü göndermemiz e geldi. Süre fayirahidir geldi. Ondan sonra evliyaullah geldi, müşid-i büyük alimler, Allah'ın sevgili kulları, mübarek kulları geldi. Bu yaşat vazifesini yaptılar, yaptılar, yaptılar. Bunlar tarikat diyoruz. Sonra vazife hocamıza geldi Mehmet Sayyip Rafa hocamıza. Mehmet Sayyip hocamıza, rahmetullahi rehte evladım, ben bu vazifeyi sen yapacaksın dedi, emretti. Biz de bu vazifeyi yapıyoruz. Ama bizden önce Peygamber Efendimiz'e kadar Büyüklerimiz elden ene bu vazifeyi yaparak devrettiler bayrağı. Ben bayraklımda böyledim. Bunlarla yapılan hepimizin büyüklüğüydü. Kimler de o büyüklüğüydü. Şey? Bağaziçi Nasirat Efendimiz büyüğümüzdür. İmam-ı Rabbani Efendimiz büyüğümüzdür. Abdülkadir Geyhan Efendimiz büyüğümüzdür. Efendim, Şeyh Aves'in Şükrüme verdiği Efendimiz büyüğümüzdür. Kitapları bu benim yayınla dergilerde verdik bunları. Efendim, Halid-i Bağdat Efendimiz büyüğümüzdür, Efendim, Mevlana Hazretleri yine bizim yandan akrabamız olan bir tarikattandır, büyüğümüzdür. Efendim geçen gün rüyasını gördüm, şaziliği tarikası büyüklüğü de şeyimizdir. Yani onlara tabi böyle oturduğumuz zaman bir parça, üç kuluvanlar gönderiyoruz. Bu gider, sen okursun, melekler onlara bildirir, Allah onlara bildirir, onlar da sizi Giderler. Bak dünyada filan yaşarız bana fakir ha gönderiyor. Sevaplı şeyler gönderiyor. O evladım benim diye sever. Yani elyaallah ruhlarının dürvetti vardır aslında. Serbestliği vardır, tasarrufatı vardır, vazifeleri vardır. O kadar insanlara rüyasına girerler. Bak yolu gösterirler, nasihat ederler. Evet böyle kabiliyetleri vardır. El ya Allah korusun. Onun için onlara böyle birer fâkiha, efendim ve e, üçer İtlas-ı Şerif hediye edin. İşte başladığınız zaman sonra gözünüz kapalı üç rabıta yapacaksınız. Rabıta tefekkür manasındadır burada. Üç tefekkür ve tahayyül yapacaksınız. Tahayyül hayalet tefekkür yaptır. Ne yapacaksınız? Birincisi ne? rabıta yani bu hayatın fani olduğunu, bir gün gelip öleceğinde, öldükten sonra, kıyametin kopulacağını, kopmasından sonra, kabirler kalkacağını, mahşer yerinde toplanacağını, Allah insanları mahkeme edeceğini, muhakeme edeceğini, sevapların, günahlarının tartılacağını, iyilerinin bir tarafa, kötülerinin bir tarafa ayrılacağını, iyilerinin sıratı geçirip cennetten arasında, ebedi saadette eriyacağını, kötülerinin cehenneme atıp yanacağını biliyoruz. Bunları düşünmeye, Rabıtayı mevcut yapmak yerine, şöyle insan bunları düşürecek, o cennete girenlerin ne kadar mutlu olduklarını, cehenneme atılanlar nasıl nasıl cahil cahil yandığını, nasıl teryat ettiğini, nasıl pişman olduğunu düşünecek, hayalini göz önüne getirecek bunları, kendine diyecek ki içindeki kendi nefsine, ''Ey nefsim, aklını başına topla, divanelik etme. Bu hayatının kıymetini bil, ahirette cehennemlik olmamak için şimdiden tedbirini al. Cenneti kazanmaya yarayacak işleri yap, cehenneme düşmeye sebep olacak işleri bırak. Cehennemden kendini koru, cenneti elinden kaçırmamaya gayret et, Hayatını bir saniyesine bile boş geçirme, harcama, zayi etme diyeceksin. İşte bu düşünmeye, bu tahayyüle, rabıtayı mevket edin. Bunun aslı Peygamber Efendimiz'in tavsiyesidir. Efendimiz ölümü çok düşünmemize tavsiye ediyor. Ölüm, ölüm biraz acı bir şeydir, korkunç bir şeydir ama bu nefis ölüm korkusundan başka bir şeyden de islah olmaz. Nefsi islah etmek için en iyi çare efendim, bu olsa gerek ki Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Ölümü çok düşünür. Aha. İnsan ölümü düşündüğü zaman tedbirini alır. Hadis-i şerifler vardır. Camilerin duvarlarından yazılır. Halk yidû bitt evve dikkat etmez mevzu. Ölmeden evvel tevbenizi acılı yapın. Yani dönüşünüzü yapın, böyle ölüm geliverir. Aniden gelin. Yaşa da bakmaz, sıraya da bakmaz. Efendim, gel. Sıraya da bakmaz. Bakarsınız, beş tane kardeşten en küçüğü ölür. En büyüğü en soruya kalır. Bakarsınız, dede yaşar da torun ölür. Bakarsınız, hastanın başında bekleyen insan ölür de hasta kalır. Bir ay kadar önce bizim köyde akrabamız böyle oldu. Yatalak bir hastamız var. 16 yıldız yatarak koca sonra bakıyor, kızı bakıyor, kızının önünde. O öldü, hasta yatarak bir ay. Hasta duruyor, bakıcısı gitti. Ölümün ne zaman geleceğine belli olmaktan, ölüme hazır olmak lazım ve şey yapmak lazım tepemini alması lazım insan. Bu, bu da tamam verimi düşürmek tamam. Sonra neyi düşünecek? İkincisi, gravitayi düşür, diriliği seviyeyi düşürmek. İkincisi, mürşidini düşürmesi insan. Nerede olursanız olun biz şimdi bir diye döneceğiz. Siz burada kalmasın. Veya yani siz falan yere gidecekseniz biz falan yere gideceğiz. Tamam. Nerede olursak olalım bizimle birlikte olacaksınız. Zikra oturunuz. Gözünüzü kapatacaksınız, bizi böyle karşınıza, göz getireceksiniz, bizimle manevi bağlantınızı kuracaksınız. Bu niye benzer? Radyonun düğmelerini karıştırıp da istasyonu bulmaya benzer. Veya televizyonun düğmelerini ayarlayıp da görüntüyü efendim, getirmeye benzer. Onun için e, bu bağlantıyı kuracaksınız. İnsan bu bağlantıyı kurduğu zaman ne no, ayarlayıp da görüntüyü efendim, getirmeye benzer onun için e, bu bağlantıyı kuracaksınız. İnsan bu bağlantıyı kurduğu zaman ne olur? Bu bağlantıyı kurduğu zaman büyüklerin manevi halleri, fezleri ona intikal eder. Bağlantı kurulunca yaptığı ibadetin tadını duyar, faydasını görür. Fezi çok olur efendim, dışı doldururlar. Sonra tarikatta ilerler. Tarikatın bir ilerlemesi vardır. Bu ilerlemeye ne diyoruz? Seyri, sülûh diyoruz insanın tutturduğu yolda seyri, yani yürümesi, ilerlemesi diyoruz. Pasalutdaki ilerlemesi nereye gelir? Eğer bunu güzel yaparsa Resulullah'a gelir, Resulullah'la buluşmaya gelir. Resulullah'la buluşmayı yaparsa Allah'la buluşmaya gelir. Onlara ne deniliyor? Fena fil Resul, fena fil Laf deniliyor, Faka fil Laf deniliyor. Fena demek yani kavuşum, onunla beraber olmak demek. Onun için bu Rabıda'yı düştüğü güzelce yapın. Ve bunu yaptığınız zaman, fecziniz, zikir yaparken aldığınız manevi duygular daha kuvvetli olacak ve tarikatta ilerlemeniz daha iyi olacak. Üçüncü düşünceniz şey nedir? Rabıta-yı mevzir. Rabıtayın mürşidiydi, müridin mürşidiydi ile iltibak kurması. Üçüncüsü nedir? Rabıta'yı huzur, huzur rabıtası. Bu ne demek? Senin Allah'ın huzurunda olduğunu düşünmen demek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki, ''Vehüve mahkûmeyni mahkûm'' Siz nerede olursunuz olun ey kullar, Allah sizin yanınızdan. E biz onu göremiyoruz, evet göremezsin. ''Lâ tüdük ve hüve yüdük Kullar onu göremez ama o kulları görüyor. Yani bizim gözümüz efendim, görmeye müsait değil. Onun için göremiyoruz, güneşe bakamıyoruz. Bakarsak gözümüz kör olur. Hava şey o bizi görüyor. Her halimizi biliyor. Her e, yaptığımızdan haberdar. Onun için e, bunu düşünmek gerekiyor. Yarın bir kişi kapalı Efendim gözünüzü kapattığınız zaman Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşüneceksiniz. Sen beni görüyorsun. Benim söylediklerimi biliyorsun. Söylemesem içimden geçenleri biliyorsun. Sen alemlerin Rabbısın. Ben senin kulum. Sen her şeyi kadirsin. Ben senin lütfuna muhtaçım. Ben fakirim. Ben muhtacım. Ben acizim. Sen, sen bana lütfedersen benim halim iyi olur. Ben senin iyi kulun olmak istiyorum ya Rabbi. Bana yardım etmeni istiyorum ya Rabbi. Bana yardım et de ben de seni sevdiğim kullardan olayım, iyi kullardan olayım, iyi işler yapabileyim. Hem ömrümü nazarabim geçirebileyim. Ya Rabbi ne dua edeceksiniz? Neden? Dua edene Allah istediğini vereceğini bildiriyorla ondan. Wakaları kıldığını, esteciplerini, yaptığınız uyuyor ki buradalarım da. Bana dua edin, ben sizin duanıza karşılık veririm. İstediğinizi ihsan buyuruyor. Onun için isteyecek. Ama şey demeyeceğim. İstedim de vermedi deneyeceğim. Neden? Çünkü senin istediğin zaman da verecek diye bir şey yok. Sen bazen verdiğini anlayamazsın. Ben kendi hayatımdan bir misal ile aşıklıyım. İtazım diye. Ben e, evlendiğimiz zaman tayinim Ankara'ya oldu. Ankara İlhan Fakültesine asistan gittim. Geldim. Bir odalık bir ev bulduk, bir oda bir mutfak, başka bir şey bulamadık. Ayaklarım patladı, istiyorum ki fakülteye yakın olsun, her an evle irtibatlı olayım. Çünkü yeni evliyiz, evde hanımı bıraktığım zaman yani o korkar, ben de ondan korkuyorum. Onun başına bir şey gelmesin diye, yabancı bir yere gittim çünkü anamızın babamızın, bizim dilinden ilk defa ayrılıyoruz. Onun için girdik böyle bir yere, ondan sonra tabii o bir odalı bir evde, Muhammed'i bizi tanıdı, baktılar ki tamam bir işte, genç, iki çift, iki kişi, bir çift, iki çift bir efendim. Tamam, bize bir kadın vardı, bu. Bahçesinde bir e, müstakil müştemilat gibi evi vardı, üç odalı. Onun kirazıcısı çıkarken kendisi haber gönderdi. Size vereceğim burayı, gelin buraya dedi. E biz de geçti. Ama bir ilk defa İstanbul'da evlenmiştik. Eşyalarımızı kamuoyuna yüklettik. Genelde de efendim, bütün saksalarımız dondu, sınırın altında kaç soğukta, soğukta, eşyalar bir yıprandı. İstanbul'a geldik, Ankara'ya geldik. Ondan sonra da oradan öteki eve geçtik, ben elimi açtım, dua ettim. Dedim ki, ''Ya Rabbi, bizi evden eve gezdemek, bundan sonra kendi evimize çıkardık.'' Yani, yani buraya geldik, öteki tarafa taşınıyoruz ama yakın, arada bir arsa vardı, bu evden bir atlayarak öbür eve geçtik, tamam biz hammallarla bu işe hallettik ama ondan sonra kendi evine gidelim dedim. Duayı böyle etti. Ondan sonra bir zaman geldi, bizim tandığımız yerlerine giderken gelirken onların mahallesindeki evleri beğen, bahçelerle, evler. bir katlı villalar, yüz katları manzaralı, güzel. Bizim Hacı Hanım, o zaman Hacı Dirlik'te, de, dedi ki oraya taşlarım. Ya hanım, etme ellere, bu evlerin parası şu kadar, biz bunun parasını veremeyiz, vesaire filan derken neticede tabi evler güzel, ben de memnun oldum. 2-3 günü oraya taşındık. 90 lira para verdik, şeye, kamyon parası, onu da bir hatırlıyorum o zaman paraların Efendim, Oraya taşındık, ben kendi içimden dedim ki bak Allah duamı kabul etmemiş. Çünkü buradan kendi evimize çıkıyor dedim ya, gene kiraya gidiyoruz. 125 lira, 250 lira kira. Evet, kiralık bir yere gidiyoruz. Üç kat. Manzara da, balkonu geniş. Bütün o ayağın altında. Ama kira. Fakat ağadan birkaç sene geçti. O ev bizim oldu. Yani kiracı bizim ev. Bizim oldu. Demek ki biz duamız kabul olmuş. Kendi evimize taşınmışız. Bizden önce kimse girmemişti eve. Sıfır. Böyle şeylerini bile biz taktık. Avucurlarını bilmem nelerini bir de bloklarını bile biz takmıştık. Hem sıfır. İlk defa biz girmiştik, ev bizim. Ne ev bizimmiş, ilk önce kendi evimize biraz kiral verdik, ondan sonra ev bizim oldu. Yani Allah'a dua ettik, duamı kabul etti demeyin. Allah duayı bir şekilde kabul eder. Ya istediğinize aynen verir, ya istediğinize daha uygun olanı verir. Sizin istediğiniz pek uygun değildir mi? Mesela siz istersiniz ki bana bir külüstür, Efendim, eski araba olsa da razıyım bana şu araba olsun. Allah mercedes verir, daha iyi değil mi? Mercedes daha iyi. o zaman Demek ki istediğiniz olmadı demeyeceksiniz. Daha iyisini veriyor. Ya da üçüncüsü, en iyisi bu üçüncüsüdür. Bu dünyada verilmeyecek bir şey istediyseniz ahirette sevabı Mesela ben hatırlıyorum. Hocamız vefat edeceği zaman başı bekliyoruz. Canımız gidiyor. Vefat etmesin hocamız falan diye. Benim babam falan hatırlıyorum. Ya Rabbi benim ömrümü al, ona ver. Ben öleyim, o kalsın diyor. Herkes öyle dua ediyor. Allah yani... Senin ömrünü almadan ona ömür vermeye kadir değil mi? Kadir. Hani illa bir yerden alıp bir tarafa ekleme yapmak mecburiyeti yok Allah için. İlerse onun da ömrünü, onun da ömrünü uzatabilir. Çok dua ettik ama öldü. Başımız neden? Kader. Yani kader, kader değişmez tabii. Ömrü o kadar. Öyle olacak, çare yok. Peygamber Efendimiz'in ölmesini kimse istemedi. İnanamakla. Hz. Ömer kılıcını çekti. Kim peygamber öldü derse kafasına uçurum dedi. Övmet dedi. İnanamıyor bir şey. Yani peygamberimiz efendimiz yatıyor orada, o kılıcını çekti. Kim öldü derse keserim diyor. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz dedi ki, Ayet-i Kerim'e oldu. Rema Muhammed'in iddia rasul, Muhammed de bir rasuldu. Kalb-i kalb-i kalb-i Ondan önce nice peygamberler yaşadı, öldüler. O da bir peygamber, o da ölücek. Efeyim mi mi? Efeyim mi? Evcudiler, inkar etti malak abi. Eğer o ölürse, eğer şehit edilirse, yani Müslümanlar var, saldırıyorlar bize. Yani Topunuzun üzerinde dönüp de eski hayatınızdan mı gideceksiniz? Nasıl geçeceksiniz İslam'a? İslam devam edecek. Bu ayet okuyunca Hazreti Ömer sakinleşti. Bu ayeti ediyor. Girmiş de evet evet diyor. ama hiç böyle düşünmemiştim. O manaya almamıştım. Ha o zaman anladım. O zaman ne yapalım, Hazırlık yani tedbir almak için başlıyor. Epeygamberler ölüyor. Ölecek. E, sen de dönecek. Eğer ölmesin diye dua ediyorsun. Çok yaşasın diye dua ediyorsun. Ama kader. O zaman ne olur? Yani senin istediğin şey bu dünyada Allah'ın vermeyeceği bir şeyse, olmayacak bir şeyse. O zaman ne olur? Ahirette cevap verir. Atif Kader Gelali Hazretleri kitabında anlatıyor ki kitabında bir eserini okuyordum. O da hadis-i şeriften almış zaten. Ahirette kulun hesabı görülürken bakacakmış ki yığın yığın sevaplar var. Şaşıracakmış, tabi soracakmış Allah'a. Rabbi ben bu sevapları nereden kazandığımı da bilemiyorum yani. Teplerime yazılmış ama çok sevaplar var ama bunlar nereden kazanılmış, bilmiyorum diyecekmiş. Dürüstlük yapıyor yani. yani, ben bunları kazanmadım, nereden geldi bunlar diye yanlışlık olmaz ya. Nereden geldi diye merak ediyor. Allah-u Teala Hazretleri buyuracakmış ki en konum bunlar senin dünyada ettiğin duaların mükafatıdır. O zaman istediğin şeyler benim kaler-i ilahime uygun olmadığından verilmediğimde bugün bu mükeffat verilmiş oluyor sana. Karşılığı bu olmuş oluyor. Duanın karşılığı bu olmuş oluyor. Diyince kullar diyeceklermiş ki ah keşke dualar bizim hepsi böyle olsaymış da burada çok büyük sevap kazanmış saymışız diyeceklermiş. Onun için ee, Zikirleri yaptıktan sonra duala edeceksiniz dedim. Yani yüz esrarı var, yüz ayet var. Yalan dedimse Allah'tan, yüz selamet el dua edesin. Duadan da bir şey, Duanın ne kadar bilinçli olun. Kendinize dua edesin. Dünyanıza ayrıca, bu bencilik değildir, normaldir, isteyebiliyorsunuz. Annenizi babanızı duadan unutmayacaksınız. Çünkü annesine babasına duayı tergeden kulu Allah sevmez. Annenize babakla duayı ihmal edeceksiniz. Ama insanın şeyi annesinden babasından önde gelir. Peygamber ve cüneyim olduğu için peygamber daha önde geldiğinden, biz de duadan unutmamamız gerekiyor. Usul böyle, yani ben de bakar gidiyorum ama usul böyle. Ondan sonra Müslümanlara dua edersiniz. Onun komşunuz da sevdiklerimize dua edersiniz. İşte filan dedim derdi var. Şu kardeşimiz kardeşim, için 500 Yasin okuyalım. Şöyle için şöyle olsun, bu için böyle olsun. Halayca amansız hastalığa tutulmuş ama şu dua edip de Allah şirka versin. Yani. Böylece yakınlarınızda dua edersiniz. Sevdiklerinizde dua edersiniz. Allah e, ondan dolayı da müdahale kalp Tabii zikir bu kadarcık değil size başka zamanda yapılabilir. Onu da sikri kalbinde yaparsınız. Şimdi ben siz bir kalbini bir beni dinleyin. La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah, illallah. Buyurun. Siz de hep beraber, hep bir ağızdan söyleyin. Allah şahit olsun. Buyurun. La <gülüyor> ilahe illallah La ilahe illallah Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Şimdi ağzınızı kapatın, gözlerinizi de kapatın, Allah demeyi içinizden devam ettirin, sessiz olun. Allah İşte böyle sessizce, hiç dil dudak kıpırgamadan, kimse anlamadan yapılan zikir. Buna da zikri kalbi derler. İçinden yapıldığı için kalbi deniliyor, kalbinden. Evet. Bunun sevabı çok yüksektir. Bunu kimse bilmez. Gösteriş olmaz. Tehkisi olmaz. Nedenin başkasının ilgilendirmesi olmaz. Falan. Melekler de duymazmış, bilmezmiş bunu. Allah'ın bildiği bir zikir. Bunun sevabı bir defa Allah derdi insan, 4.900.000 misli fazladır, var hadis-i şeriklerde böyle bildiriliyor. Çok sevap vardır, 5 milyona e yakın yani. Bir defa diyorsunuz, 5 milyon misli sevap alıyorsunuz aşağı yukarı. Onun için bu zikrede devam edelim. Yolda, işte, hastada otururken, yürürken, hatta yatakta uyumadan yatarken, kalbiniz Allah Allah Allah Allah Allah, Allah ne şey Hocamız da böyle seyahat eder git de bazen e, bir yerde müsabip olduğunuzda olurdu. Sizin evde Ankara'da. Aşağıdaki salonda yatıyorduk. O merdivenin dibindeydi. Biz de öbür taraftaydık. Horum horum uyuyordu bir taraftan da kendisinden. Onda zaman Allah Allah diye ses geliyordu. Onda zaman. Ben hayırlıydım. Hocamız da aynı zamanda yatamazlıkları. E seyahat münasebebiyle öyle yan yana düştük. Aynı odaya. O salon öbür tarafta yatıyor. Horum horum uyuyor. Çünkü yaşlı, yoruldu. Yaptı, horum horum uyuyor, bir taraftan da unuttuğu zaman Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye ses veriyor. Öyle bir şey. Uyurken de sikre devam ediyor. Bu böyle çok enkı olsan Siz de böyle sikri her zaman yapıp, her zaman beş milyon, beş milyon, beş milyon. Bu beş milyon lira olsa, beş milyon lira bile bayağı bir paradır. Bu liradan kıymetli bir şey. Allah'ın bu mükafatı hiç ki, böyle böyle sevap alırsanız, efendim hızlı gidersiniz. Allah'ın rızasını çabuk kazanırsınız. Tabi ana çizgıyı, çerçeveyi iyi bilmek lazım. Bizim yolumuz ne? Bizim yolumuz iyi Müslüman olmak zorunda. Peygamber Efendimiz'in yolu, sahabe-i kiramın yolu, Kur'an yolu. Bunu iyi bilirçiz. Bu çerçeveden dışarı çıkmamak lazım. Çünkü birçok insanlar il in namına çerçeveden çıkıyor dışarı. Başka şeyler yapıyorlar, günahlar ediliyorlar, haramlara ulaşıyorlar. Hem dünyaları mahvoldu hem ahiretleri mahvoldu. Onun için ana çerçeveyi unutmayalım. Onun için size tavsiye ediyorum. Riyazi Salih'in kitabını okuyun. Riyazi Salih kitabı güzel bir kitaptır. Onu okuyun. Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerini duymuş olun. İngilizcesi var, Türkçesi var, açıklaması var, her şeyi var. Yani bol bol olan bir kitap. Belki karıştırırsanız kütüphanemizde zaten şimdi bile de mevcut olan bir kitaptır. Bunu okuyun da bakalım Peygamber Efendimiz nasıl bir kimseymiş, neler tavsiye etmiş, onları öğrenmiş olun. Namazları, Evvel vaktinde kılın. Namaz çok kıymetli bir ibadettir. Evvel vaktinde namazı kılın. Hemen kılın. Bizim hacı hanım maşallah bu hırsızda hatırınıza kalsın. Olarak. Müezzin minareden inmeden ben bizim hacı hanıma sesleniyorum bazen. Hacı hanım bir şey içten diyeceğim. Bakarım Allah'a namaza durmuş. Yani müezzin aşağı inmedi mübarek. Kıda Allah'a bekle demiş. Hemen namaza durmuş. Peygamber aleyhine soruyorlar. En sevaplı ibadet nedir diye. Es-salatı bir evveci vakit, namaz ama ilk vakitinde kılınır. Evet, namaz ilk vakitte kılınırsa çok zorlu olur. Ortasına doğru kılınırsa biraz doğru azalmış olur. Sonuna doğru kılınırsa çok daha azalmış olur. En bir küçük zamanda kılınırsa artık böyle ölmek üzere, gitmek üzere olan bir mum gibi olur. Sevabı az olur yani. Evvel vakitinde kılacaksınız. Fars namazları elbette kılacağız. Fars çünkü hiç bırakılmaz. Ama farz namazlardan ayrı, öteki namazları, fazilet namazlarına, fazilet bağlılarına, nevafil diyoruz onlara. Efendim, onları kıldığımız zaman ne olur? Allah'ın sevgisi kazanırız. Bak kulun mecbur olmadığı şu ibadetlerde severlik yapıyor diye Allah sever. Onun için onlardan bazıları büyüklerimiz bize tavsiye etmiş. Ama büyüklerimiz nereden almış? Onlar da hadis-i şeriflerden almıştır. Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği namazlardır yani. Zaten büyüklerimizin en büyüğü Peygamber Efendimiz. Şimdi nedir o bu sebahta namazlar? Bir sabah namazından sonra uyumayıp, Kur'an okuyup, efendim evradımızı, dualarımızı okuyup, güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar filan meşgul olup, işrak namazı kılmak. Bu çok sevaftır bir. Birinci namaz, bu tam geleceğimiz namaz, işrak namazı. Ne zaman kılınıyor? Güneş doğduktan, 25 dakika yarım saat geçince kılınabilir. Biraz daha geçti olabilir. Evvel vakti 22-23 dakikadan başlar. 25 diyelim. Yarım saat diyelim. O zaman kıldan buna namaz. Bunun sevabı ne? Bunun sevabı o gün sanki bir hac ve ömre yapmış. Tam bir hac ve ömre, tam bir hac ve ömre, tam bir hac ve ömre yapmış gibi sevabı var diye. Efendimiz üç defa tam bir hac ve ömre demiş. Yani yanlış duyduk demesinler, şaşırmasınlar diye üç defa söylemiş ''Ke ecr-i haccetin ve ümretin ta'amnetin ta'amnetin ta'amnetin'' Sahih tabi ki bu. İmam cembezi rivayet etmiştir. Bu işrak namazını kılın. O gün, o sabah bir hac ve ömret sevabını kazanmış olursunuz. Hac ve ömret nasıl bir ibadettir? ''El haccül mebrurul leysellehu cezaûn illet cennet'' İyi bir hac yaptı mı insan mükafatı cennetten başka bir şey değil. Cennete götüren bir namaz, e, onun için sabahleyin bir hac yapmış olma sevabını kazanmak çok büyük bir sevaptır. Bunu kaçırmamaya çalışın. Uyukun var. E sonra uyu. Bu, bu sevabı kazan, ondan sonra uyu. Yani onu kaçırın. Sabahla öğlen arası geniştir. Biliyorsunuz 5.45'te 6'da güneş doğuyor. E, 1.15'te veya 1'de diyelim öğlen oluyor. E, 1, 6, 7 saat fark var. Bu arada bir duha namazı vardır. Duha namazı öğlene 45 dakika kalıncaya kadar kılınabilir. Örçekten ilginçler daha fazla onu da kılır, duha namazı. Bu da eğer devam ederse insan duha namazı kılmaya, Allah onu muhsinat, muhsinin-i muhsinat cümlesine yani Allah'ın sevdiği kullar bir grubudur bu muhsin kurulan cümlesi, onlarla arasında katılır insan. Akşam namazının, sünnetin arkasından Evvabi'nin namazı vardır, Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği sevaplı namazlardan birisi olarak. Evvabi'nin namazı, sevabı nedir? İnsanın günahları, denizlerin köpükleri kadar çok olsa bile affına sebep olurmuş Evvabi'nin namazı kılmak. Bana bir şeyde bir kızcağız geldi, ''Hocam sizinle özel bir şey görüşmek istiyorum.'' dedi. Ben çok büyük günahlar işledim, çok büyük günahlar işledim, çok büyük günahlar işledim. Ağlıyor. Benim dedi Allah affeder. Benim de akıma bu hadis geldi. Ev abin namazına devam et kızım dedi. Aşağılara ev abin namazı kıl Allah bağışla. Sonra geceleyin yatarken yani yaslamadan kılıyoruz. Misafir gidiyor, misafir deniliyoruz veya çalışıyoruz, okuyoruz, sohbet ediyoruz aile. İşte çocukları. Derslerini öğretiyoruz filan, yatma zamanı geliyor. Ha. Yatma zamanı gelince taze abdest alacaksınız, dört rekan namaz kılıp abdesti yatacaksınız. Abdestli yatmanın mükafatı nedir? Bir, bütün gece ibadet etmiş gibi melekler ona sevap yazarlar. Bütün gece sanki uyumamış da Allah'ın ekber, Allah'ın ekber namaz kılıyor gibi sevap yazarlar. Bir ölürse imanla güçleşmesine sebep olur. Bu da böyle abdestli olması. 2. Gökyüzünden melekler onun vücudunun nuru olarak görürler. inerler etrafında ihsanlı bir şekilde toplanırlar. 3. Melekler başında Rabbi bu kulun abdestli, temiz yattı. Sen bunu mağfiret ediniz diye sabaha kadar dua ederler. 4. Şeytan yanına sokulamaz. 5. Onun için bu gece böyle yatmaya çok gayret edin, çok dikkat edin. de uygunuzu görüp, teheccüd namazı kılmaya çalışın. Çocuk ağladı, kapı çalındı, şimşek çaktı, gürültü oldu, batırtı oldu der neyse. Yani gece kalktı, oh iyi kalkmışım. Efendim bazen sivris ne kaldırıyor insanı? Bakıyorum bıst, böyle, eyvah kaşınıyor filan derken, bakıyorum tam teheccüd baktı. O zaman sivrismeye kızmıyorum bir de yani kaldırdı yani, o gitti kalkamayacaklar. Denelim o bile iyi olacak. Evet, sevaplı namazlar bunlar. Hatırlayalım bir de, sabah namazından sonra işraklımız. Öğren namazı ile sabah namazı arasında duha, akşam namazının arkasından evvabi, gece yatağında hemen gece namazı, dört sekat namaz kılmak. gece uyku bölüp kalkınca kılınan bir namaz sonra onun adını da bir. Madem öyle söylüyorsan... Güzel. Gülünün kalkıp da uyduğu bölümde kılıran namazın adını bil bakalım. <gülüyor> ha işte o senin kıldığın namazı. Gülünün kalkıp kılıyorsan adını mı bilmiyordun? <gülüyor> Eğitim i̇şte namazı. Tamam bu namazları efendimiz tavsiye etmiş tavsiye ediyoruz bize. Sonra başka bazı sevaplı oruçlar var. Onları da tutarsınız. Nedir onlar? Bir kere haftalık Pazartesi Perşembe oruçları var. Peygamber Efendimiz tutarmış, bize de tavsiye ediyor. Ben oruç olmayı severim Pazartesi Perşembe günlerinde. Çünkü kullar damalileri Allah-u Teala Hazretlerinin dergahına Pazartesi Perşembe günü arz olunup buyurmuş. Tutabilirseniz şey bunları tutun. Her arabi ayın, yani hani Recep, Şaban, Ramazan, Şevval diye bunlar arabi aylar ya. Yani Muharrem, Safer, Bebi'l-Ever, Bebi'l-Ever, Cuma, ve Dura'yı, Ceva'yı, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Cevhade, Zedimce. Her Arabi ay, yani bu neye göredir? İlen ve Ay'a göredir. Arabi aylar, Kamevita güredir. Her Arabi ayın başında, ortasında, sonunda oruç tutmak tavsiye ediliyor. İki. Her Arabi ayın ortasında, 13, 14, on, üç, on, dört, on beşinde, yani mehtaplı dolunay olan Efendim, gecelerin gündüzlerde oruç tutmak tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Üç. Hiç bırakmamış. Dolunay. Gecelerinin gündüzleri oruç tutmayı hiç bırakmam şeylerdir. Demek ki ne kıymeti var da geceleri güzel, gündüzleri de sevaflı demek tutarmış. E ya bu iyisin. Takrama bakacaksınız, bugün arabi aylardan ayın kaçı? 24. Yani bileceksiniz bunu. Bunu bilmenin bir kesirme yolu nedir? Her gün ayın kaçıysa o cüz'ü okursunuz. Böylece bu cüz'ü okumuş olursunuz, şeyi bilirsiniz arabilerden. Hangisi olduğunu bilirsiniz. Evet. Aa, ben bir şey sormak istiyorum efendim. Bazı kişiler, bazı şeyler söylüyor. Tabi biz ona kesinlikle inanmıyoruz da. Sizin zamanındaki hamallar kulak olmuyor da. Neden bu söyleniyor var diye merak ediyorum. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz hiçbir zaman 3 aylar çıkmamıştır. Öyle bir şey vardır ya yani üç aylar değil, yani bizim üç ayları tüm şey yoktur diyorlar yani üç aylar Şimdi, Peygamber Efendimizin Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu ay Recabı'dır. O üç aylardan evet. birisi. Evet. Bir dakika. Ondan sonra Şaban ayında da çok oruç tutmuştur. İki. Ama üç ayları tutmak yani üç ayların Recep'in birinden başlayıp otuz gün, yirmi gün Ramazanı sonuna kadar üç ayları tutmak. Şu sebeplendir. Bir insan oruçta kefareti gerektiren bir şey yaparsa, biliyorsunuz iki ay oruç tutması lazım. Bir günah işlerse, kefaret orucu iki aydır. Şimdi kefaret oruçlarını en güzel hangi mevsim zamanda tutmak iyidir diye düşünmüşler büyüklerimiz. Recep'te, Şaban'da Peygamber Hazretleri e çok oruç tutsunlar demişler ki, kefaret orucunu Recep'te, Şaban'da tutarız. Tamam, o borcumuz da ödenmiş olur, Ramazan'a da bağlanmış olur, Ramazan girdi mi girmedi mi hikayesi de kalkar, birçok problem çözüldüğü için kefaret oruçlarını öyle tutmaya şey yapacak. Evet ben kefaret orucu tutacak suç işledim mi işlemedim mi bilmiyorum ama böyle olduğu halde onu tutanlar da var gene. Yani ihtiyaten bir kefaret orucu tutmuş olayım diye. Evet, doğrudur. Peygamber Efendimiz kefareti, gerekecek bir şey yapmadan öyle bir şey tutmamıştır. Ama o, o aylarda oruç tutmak çok sevaflı olduğunda büyüklerimiz kefaret orucunu oraya efendim, o, o arada tutmuşlardır. Her zaman tutabilir ya Ramazan'ın dışında. E, Şevvalde bayram günleri var, bayram günlerinde oruç tutmak haram. Şevvalde tutmuyor. E, Kobağ bayramında tutmuyor çünkü e, şeylikleri var haccın, şakkatler, sıkıntılar var En evet. uygun olarak sevabı çok diye Recep'de Şaban'da tutmayalım görmüşler. Doğrudur. Peygamber Efendimiz üç ayları bütün tutmamıştır. Ama tutanlar bu mantıkla tutuyorlar. Yani güzel bir şey yapıyorlar, yanlış bir şey yapmıyorlar. Tavkiler olmuştur yani diyorsunuz yani. Temmeler tutmasıyla tavkiler olmuştur tutmalar için. Yok büyüklerimizin tavsiyesi olmuştur. yani o. Recep ayında, Şaban ayında, ayında oruç tutmayı Efendimiz'in tavsiyesi var. Ama bir günüyle tutun diye tavsiyesi yok da evet. kefaret orucu olanların kefaret orucunu ağında tutmaları akımlıca bir şey. Mesele bu. Evet. Başka hangi oruçlar var? Efendim İşte Muharrem oruçları var. Muharrem ayında tutulan oruç var. Efendim Zilhicce'nin on gününde tutulan oruçlar var. Evet Bu üç oruç. Unuttum. Annen akımını karşısıyordu. Yani dediğim ayıda abdesti yastığın zaman gidiyorsanızın ya, kalkıyorsunuz o zaman e, gecenin bidan abdesti tabi, uyuduğu abdesti bozulur <gülüyor> uyuduğu zaman abdesti bozulur insanın Yata, yatarak uyuduğu zaman dayanarak uyuduğu zaman abdesti bozulur ama bazen böyle insan oturuyor, diş çıkmış uyuk diyor, kendinden geçiyor bir yere dayanmadan uyuklarsa abdesti bozulmaz fakat bir yere yaslandığı veya yatır zaman uyursa abdesti bozulur. Onun için yeter, almak lazım. Evet, sevaplı namazları söyledik. Sevaplı zikirleri söyledik. Sevaplı oruçları söyledik. Başka sevaplı neler var? İlim öğrenmek sevaptır. Öğretmek sevaptır. Öğrenirsiniz, öğretirsiniz, öğretirsiniz. okursunuz, okutursunuz. Kur'an öğrenirsiniz, öğretirsiniz, ezberlersiniz. İslamı yaymaya çalışırsınız. Evinizde yeni toplantılar yaparsınız. Cuma günleri, filanca günler, filanca günler. Efendim, Kırk milyasimler okursunuz, beş yüz yasimler okursunuz, selahat-ı tebhid cüceler çekersiniz, bunların hepsi sevaflı, şeyler. sevaflı şeyleri yapmak, çalışır. Paranız varsa hayır yaparsınız. Kendi alnında cami yaptırırsınız, çeşme yaptırırsınız, köprü yaptırırsınız, yol yaptırırsınız. Benim mesela çok hoşuma gider hanımefendilerden birisi. Çok seviyorum, Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Uzaktan gıyamızda çok sevgim var. Bezme alem, Valide Sultan hazretleri. Kuraba hastanesini yaptırmış fokara için, parasız telaviyesini verdi. Tertöz suyunu getirmiş İstanbul'a, millet suyu isimdir diye. Yani işin enteresan tarafı, terköz suyunu Bezmialem Alem Valide Sultan getirmiş de, vakıf kuraba su parasını vermedi diye belediye hastanenin suyunu kesmiş. Halbuki hastaneyi de bahçe değil, Vezmi Alem Valide Sultan. Yani kader insanı bir nokta enteresan. ama. Çok hayırlar yaptırmış, yani İstanbul'u gilya etmiş mübarek. Hastane yaptırmış, şu, su getirmiş, şu murdunun camisi var vesairesi var. Her yerde Bezmahar'ın Valide Sultan, Bezmahar'ın Valide Sultan. Çok hoşuma gidiyor. Bir de haçta, Arafat'a böyle, dağın kenarından teraziyle muntazam aynı seviyede döne döne, kanal hacılara su getirmiş. Zübeyde Hanım suyu diyorlar ona. O Zübeyde Hatun galiba şeymiş. Harun Reşid'in zevcesiymiş galiba. Ona da bir hayranlık diyor. Maşallah diyorum yani. Çünkü hacıların su çok fazla. O, o devlete tabii şeyden zor. Demek ki insan çeşitli hayırlar yapabilir. Efendim elinden geldikçe, kendisinden sonra da sevap kazanmasına sebep olacak eserler bırakabilir arkasında. Genel olarak ne yapacaksınız? Genel olarak sevap kazanmaya dikkat edeceksiniz. Öğretmenin vakti gelişen herkese kesinlikle. Bir. İkincisi, Genel olarak dikkat ederseniz ikinci husus, günahlardan kaçınmaya dikkat edeceksiniz. Harama, günaha, efendim, şüpheliye yanaşmayacaksınız. Neler haramdır, neler e, helaldir, kitaplarımız yazıyor. Neler sevaftır, neler günahtır, hocamız kitabı var, Efendim tasarlıyor arkakta vesaire de yazmıştır, biliyorsunuz. Başka kitaplar da vardır, onları öğrenirsiniz. Helalleri yapar, haramlardan kaçınırsınız sevabı işleri yapar, günahlardan kaçınırsınız. Efendim, takva edin, Müslüman olmağa dikkat edersiniz. Üçüncü prensibimiz, ana prensibimiz nedir? Huylarımızı güzelleştirmek. İnsan Müslüman olur ama, insan içinde iyi huylar olduğu gibi kötü huylar da vardır, kötü huylar kalabilir. Kim tutmak kötü huydur, haset etmek kötü huydur, kendini beğenmek kötü huydur, efendim, kibirlenmek kötü huydur falan. Bu kötü huyları ne yapmak lazım? Cimrilik kötü huyudur. Bu kötü huyları insanın içinden çıkarması lazım. İyi huyları alması lazım. Tatlı dildi, iyilik sever, melek gibi bir insan olması lazım. Buna da dikkat edin. Tasavvur büyük ölçüde ahlakı düzeltmek yoludur. Tasavvur zikir.